Good Ankara. Hey, People Jam Jume Pisa'nın sunduğu Modern Sabahlar'da buluşalım. Buon appetito tutti. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. I'm glad you sing. I'm glad you sing. 8 7 kim gibi söylüyorum Fahir? Ee, kim gibi söylüyorsun? I'm glad you Kim gibi söyledim? Aa biliyoruz çok tanıdık bir Sima kim? bu. Kim? Ama çıkaramadık. Kim? Nasıl çıkaramazsın ya Fahir ya? Ya I'm glad you're seeing. You see. I'm you... şey, Şebnem Ferah'ın <gülüyor> Yağmurlar şarkısını. Ama kim söylüyor? Emrah dini. Emrah dini. Ha onu diyecektim. Emrah, Emrah. Ay vallahi. Ya ha? ne kadar çok ağzımızda Ağzımıza özledik. bir parmak bal çaldın gene sabah sabah Oktay. Hay <gülüyor> Allah senin iyiliğini versin emi. Ne kadar çok özledik. Gerçekten ne kadar çok özledik. Teşekkür ediyoruz Twitter'dan yazan dinleyicilerimiz. Ay vallahi sağ olsunlar. Biz sohbete dalınca, dalınca ne olmuş? Emrah'dan efendim, eski şarkılardan falanlar filanlar. Günaydın efendim. Günaydın Başınızı efendim. şişirmeyelim. Gündemimize bakalım. Neler oluyor? Neler bitiyor dünyamızda? Başınızı da ağrıtmayalım efendim. Bir arkadaşınız daha vardı sizin. O, o, o arkadaş? Kaldı? O arkadaş işte günlük artık şey yapıyoruz. Yol o, Bir gün sen bir gün o mu? Evet, evet. Yani şimdi Evde uzakta oturduğu için masraftan kısıyoruz. Programda kısıntıya gittik. Yol masrafından kısmak maksadıyla. Bir gün o, bir gün ben. Çok güzel bir plan yapmışsınız. Ee, bana da sürpriz oldu. <gülüyor> Valla programın enayisi Oktay Demirci diye hep çıkıyor ama hiç evet, alakası yok. Evet diyorlar ee, ve bu da bana e, Jest oluyor. gurur veriyor. Çok teşekkür ederim. Ee, Bakıyoruz efendim şöyle hızlıca bir bakalım. Hızlıca bilersen. ben de bakayım, ben de bakayım, ben de bakayım. Madem öyle ben de bakayım. Hay hay. İki ayda ödenecek Oktay Bey. iki ayda ödenecek. İki ayda mı ödenecek? İki taksit efendim. E, şu <gülüyor> şekil e, bedelli askerlik uygulaması ile ilgili yasa tasarısı. Ya ona KDV dahil mi? Dün biri öyle bir şey e yazmış Twitter'dan. E, bu hizmet olduğu için artık KDV olması lazım yoksa geçersiz olur. Falan hizmet falan bedeli yani. faturası mı kesilecek? Hizmet bedeli bir... E, KDV hariç olması Çünkü lazım. Ahmet Davutoğlu şey dedi mi o açıklamayı yaparken geçen hafta? 18 hatta, bin lira artı KDV. Artık KDV, KDV'si içinde falan gibi bir ayrıntı vermedi değil mi? Vermedi ama galiba hmm. öyle söylendiği zaman KDV içinde diye biliyorum ben. Bir de niye ilk başta açıklama yapılırken tam doğum tarihi verilmedi de 27 yaş, 28 yaş şey yapıldı? Ya orada şöyle oldu. Çok bir kafa gün, karıştı bir yani orada. Bir gün daha eklediler ya. İşte bir gün aslında sonradan mı eklendi yoksa 1 Ocak 88'ler dahil gün alması yeterli yok, falan yok. Yok ilk başta 88'e kadar diye söylendi sonra bir gün daha eklendi. 1 Ocak 88'liler dahildi çünkü kırsal kesimde herkes bunu işte doğanları 1 Ocak yazalım, 1 Ocak yazalım, yılbaşısı yazalım diye. Kırsal ee, kesim dediğin mesela Çankaya mı? Mesela örnek veriyorum. Mesela örnek veriyorum öyle şeyler olduğu için Hı. ona 1 Ocak 88'liler dahil diye ben öyle duydum. Yani o yol. açıklama en başta KDV dahil mi değil mi konuşmasa veya şey yapıldı mı? KDV'si kaç onun? 18 mi 8 mi? Hizmet olduğuna göre %18'dir Fahir. askerlik temel hizmete girer. E, hizmet bedeli. Temel gıda Mesela, %8. Daha e... geçen gün kestin Fahir öyle fatura nasıl bilmiyorsun ya? Hizmet bedeli diye yazdığın Tabii, zaman ne olur? 18 bin. 18 bin, 18 bin değil %18. <gülüyor> Doğru. %18 bin <Hayır. gülüyor> Bizim KDV... kestiğimiz fatura ortaya çıktı. <gülüyor> Hay Allah Hay Allah, <gülüyor> Allah. <Hayır. gülüyor> Hay Allah seni. <gülüyor> Dilim süttü. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki taksitte ödenmesine e, kanaat getirildi. İyi, iyi, evet. iyi, i̇yi, abi. Tarihten en geç iki ay sonrasına kadar peşin ödeyecek. İki de taksit değilmiş, düzeltiyorum. E, i̇ki <gülüyor> ay da ödenecekmiş. Ben iki ay deyince bir ay taksit, bir ay taksit diye düşündüm. Hayır, alakası yok. Nasılmış? E, yayınlandığı tarihten en geç iki ay sonrasına kadar paşinen e, ödemek zorundalar. Paralar da <gülüyor> e, Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Halk Bankalarında açılacak hesaplara yatırılmak suretiyle askerlik görevi ifa edilmiş. Hesap olacak. numaraları belli mi hocam? Kolay hocam zaten yani e, hesap numaraları şu anda belli açıyoruz iki bankada açtık <gülüyor> son bir bankada açacağız hesap numaraları belli diye bir bazı hesap numaraları verse ki yayında... <gülüyor> Ben keşke onlarda bir tane hesap mı olsa. <gülüyor> Efendim, evet. O zaman onu yarım verelim. Bugün hesapları açalım. Evet. evet. Fayır şöyle de Sinat Bankası Otlu Şubesi <gülüyor> e, hesap numarasını veriyor. Buraya İsm, isme de yaptırabilirsiniz. <gülüyor> Direkt kendi isimlerimizi vererek dünyanın en başarısız dolandırıcıları. <gülüyor> Nasıl ekranınız efendim? Biraz gerizekalıydı. <gülüyor> Ay Daha doğru çok, çok özür dileriz. Hocaların hocası ee, o KDV dahil e, mi değil mi e, şeyini tweetini atmış. Hatırlayamadık da ondan dedik efendim. Ee, birisi demişiz de boyunuz devrilmesin diye aman sabahın ilk bedduasını aldık. <gülüyor> ya da bu be, boyunuz devrilmesin beddua mı yoksa dua mı? Jest. Jest. Duaya giriyor. Hadi, hadi dua da değil jest. Jest, boyunuz devrilmesin. Boyunuz devrilsin bedduasını yok eden bir Şimdi dua boy, değil mi bu? boy genelde dikey konumda ölçülür ya, Hı. dikey konumda ölçüldüğü için e, e, devrilmesin. yatay duruma geçmeyin manasında kullanılmış. Gerçi burada. yatay duruma geçtiği zaman da bir boyun oluyor. Yani Şimdi iyi esist. kötü bir boyun olur yani onun da devrilmesi Ölçü... gibi bir durum söz konusu olabilir, faiz. Ne kadar güzel söylediğin Oktay, tabii bu işte şöyle... Türkçemizin elastik yapısı. <gülüyor> İlk başta şöyle devrileceksin, sonra böyle devrileceksin. O zaman da bir boyun oluyor. Karışık konular ya. Valla boyun konusu hassas konu. Çok da girmemek lazım ne yalan söyleyeyim. O, bu arada Işın Karaca'yı görenler, gelenlere, görenlere ve görenlere teşekkürler. Ee, Valla 4 ayda 40 kilo, ay başına 10 kilo eder. 62 kiloya inmiş. Işın Karaca'dan eser yok şimdi. Ben o kişinin Işın Karaca olduğuna inanmıyorum. Ben de inanmıyorum. İspat etsinler. Çünkü aynı şeyi bize e, bu medya... Bu medya fahir ki biz de medyayız. Evet. Bu evet. medya bize şeyde de oynadı. Bengü'de. Evet. Bengü de aynı şekilde. Bengü'nün klibi diye bir şeyler yayınladılar. Bir şeyler oldu falan. Hiç alakası olmayan bir kadın. Ben o zaman da söylemiştim. Ben bu insanın Bengü olduğuna inanmıyorum. i̇nanmıyorum. Nasıl ee, aya çıkıldığına inanmıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ee, tamam biraz inanıyoruz. Onu söyleyeyim. Hmm. Ama kendisi mutlu galiba isteyerek. Son derece mutlu, son derece kiloları. Memnun, vallahi 40 kilo dile kolay mide ameliyatı geçirdi. Onun neticesinde efendim kilolardan eser yok şimdi diyoruz. Tebrik ediyoruz efendim. Ee, başarılarının devamını diliyoruz. Ve bir an önce e, koruma programına geçmesin. Evet. Gerçi onda koruma programı oluyor mu? Onu da bilmiyorum. Midesinden ameliyat olan... E oluyor işte şey olmuş diyor. Ozan neydi? Ozan... E... Ortada kuyu var yandan Ortada geç. Ortada kuyu var yandan geç. Ozan... E... Ozan Çok değişik mi? soyadları geliyor Fahir aklıma. Valla Ozan şu anda. Ozan... Ozan, Ozan Orhon diyor. Ozan Orhon. <gülüyor> Ozan Orhon. Ozan Orhon'da Orhan. da vardı böyle biliyorsun. E ama işte dikkat etmek gerekiyor. Bunun biraz sıkıntılı da oldu galiba değil sıkıntılı, mi? Sıkıntılı da sıkıntılı. Ama şu anda sağlık. Şu anda sağlık. Şu anda sağlıklı Alkollü içecek firması... Bir alkollü... Özel bir alkollü içecek firması... İncebelli çay bardağını mükemmel viski bardağı diye 25 dolardan satışa sunmuş. Vallahi onu gördüm ben de şey oldum bizim Ozan Bey göndermişti. Ilk... Ozan Orhan. Ozan Orhan Bey değil ya. O, Ozan Kayadelen. <gülüyor> Ozan Kayadelen göndermişti. Evet, evet. Ozan Kayadelen fotoğrafları göndermişti. Gerçekten mükemmel diye böyle hani ben şey bir ne derler uydurma bir haber diye ilk başta baktım. Gayet de ciddiler gayet de şeyler. Nasıl ki bugüne kadar? 25 dolardan satış, satışı yapılmış. Vallahi gelsinler burada ben de 3 dolardan veririm. Alan oldu mu bilmiyorum ama ben e, dün denedim. Bu arada alkol sağlığa zararlıdır. zararlıdır. Ee... <gülüyor> denedim derken içine başka bir madde koyarak değil mi? Tabii içine, çay mesela. portakal suyu. Portakal evet. suyu da değil çay. Çay koyarak. Çay. Açık bir çay ama. Açık bir çay e, koyarak dedim. Vallahi havası bir farklı oluyor. Türkiye Çay Bardakları Üreticileri Federasyonu Başkanı bir konuğumuz var şu anda stüdyomuzda. Ona da bir günaydın diyelim. Günaydın. Keyifler olsun. Öncelikle bardaklarımız iyice bellidir. Tıpkı bir bayan gibi. <gülüyor> evet, teşekkür ediyoruz. Sizi biz sonra tekrar alacağız. Çok teşekkür ediyorum. Şu anda gerçekten koşarak gidip bardak alasın var. Nasıl eğitmişler. Eğitimleri çok iyi demek ki bu şeyin. Hoş geldiniz yeniden. Hoş bulduk. Siz gider misiniz? Abiniz tipi bir şey var soruyorsunuz. Tabii oluyorsun. tabii. Nasıl göndereceğiz Fahir bu arkadaş. <gülüyor> Bunu herhalde şey de sarımsakla falan kovuluyor. Ooo sarımsakla bayılırım. Çok teşekkür ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Isim neydi sizin? Faruk. <gülüyor> Faruk Bey çok sağ olun gerçekten. <gülüyor> ee, çok enteresan biz ilgili soyadım da tınazdır. <gülüyor> Aa ne kadar ilginç yani e, bu Faruk Tunas'a e, çok sevdikleri... Tıtnaz. Tıknaz. Tıknaz. Tıknaz. Tıknaz. Anlaşıldı tıknaz. Tık. Tı. Tıknaz. Ha tıknaz. Çok teşekkür ediyoruz. E, Faruk Tunas konusunu hiç açmıyorum ben. <gülüyor> bir rahatsız olduk. Bir rahatsız olduk sizden. Ee, İstersen direkt mikrofonlarımızı kapatalım. Faruk. Bence direkt mikrofonlarımızı da kapatalım. Öyle... Da bir protesto şekli. <gülüyor> İsterseniz siz dışarıda bekleyin. Hay hay efendim. Sizi. <gülüyor> hay hay ki. Size biraz müzik dinletelim isterseniz. Tabii ki. Ondan sonra tekrar sizinle sohbet. Sizi arayabiliyor muyum? Dışarıda. Dışarıda sesle dışarıda, dışarıda ileride sakallı bir abiniz var. Evet. Ondan alabilirsiniz. Hay hay efendim. Yalnız bir gün sadece iki tane sesle arayabiliyorsunuz. Sessiz harf alabilir miyim? Ay ona da ikna olacak <gülüyor> konu kapanacak diye çok sevinmiştim ama. Uzuyor uzuyor. 80 yıldır hayatımızdaymış bu e, şey. İnce belli çay bardağı mı? Ee, evet. 80 yıl önce mi bulunmuş İnce belli çay? Neden buldu? Eşref tutmaz. 1850'li yıllarda Avrupa'da başlayan sanayi devrimi sonrasında gelişen cam sanayi ile ortaya çıkmış da mı? mı çıkmış bu? Hayır canım can san cam sanayi can sanayi. Can sanayiye dönmüş ülke Fitness! Sapı ayağı ve kulbu olan Avrupa formundaki çay bardaklarının bu yüzden maliyeti de yüksek oluyordu. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> de <Beyefendiyle> aynı fikirdeyiz. <gülüyor> ne kadar şanslısınız. Beykoz'da 1900'lü yıllarda kurulan cam fabrikasında ilk kez sapsız, ayaksız ve kulpsuz Bugünkü Alkışlar Bugünkü çay bardağı formuna yakın bir bardak üretildi Ondan sonra ince belli bardağı Hoca Ali Rıza'nın Semaver adlı tablosunda da rastlamak mümkün <gülüyor> Hoca Ali Rıza'nın vefat tarihinin 1930 yılını gösterdiği gözününün alındığında Hesabı kolay 84 yıl oldu <gülüyor> Bu bardağın yaklaşık 80 yıldır hayatımızda var Siz ne var yapıyorsunuz oldu. beyefendi az önce? Hoca Ali Rıza'ya bir fatiha gönderdim çok teşekkür ediyoruz valla. Hakikaten o da e, ne içinde? O da, e, o da Ali Rıza. E, bu arada Ajda ya da Ayda nasıl çıktığını biliyor musunuz? Onu da Hoca Ali Rıza efendim. O zaman Ajda Pekkan o kadar eski değil ya. Çünkü Hoca Ali Rıza'nın tablosundan şey yapılırsa Ajda Pekkan'ın öyle bir şey olması mümkün değil. Herkes onu Ajda Bardağı diyebiliyor ama Ayda diye ben tahminim. Bu, bu, bu doğru mu acaba ya bu hikaye? Ne? şöyle bir şey. Küçük çay bardaklarını sevmeyen Ajda Pekkan bir gün ıhıhına mmm, girer. Burada bir, bir ca kafe. cam şeyi He, cam. satan, cam ürünleri satan bir dükkan. Evet, züccacı Ve bu çay bardaklarının daha büyüğü yok mu der. Bunun üzerine Ajda Pekkan ıhıhına mmm, ince belli ama biraz daha büyük çay bardağı üretmelerini ister. Ve 5 koli bardak üretilir. Ondan sonra Ajda Pekkan'a gelen her misafir bu bardaklara Ajda bardağı der durur ve o mağazada bu bardaklara acda bardağı adını koyar. Yalan efendim. Yalan değil mi bu? Yalan, yalan. tabii canım. Yalan. <gülüyor> Külliyen yalan mı? Külliyen yalan ve çok da yalan yani. Yok mağazaya gitmiş de. Oradan demiş. Yok de bir şey demiş, olmuş da. Benim daha bir iyi yok mu demiş. <gülüyor> ha, böyle bir şey. Ondan sonra. Ama yani şimdi o şey bardağı ince belli bardak pek çok amaçla kullanıldı. Başka alkollü ürünler için de kullanılır. Sadece ya, alkol değil ya limon. Limon mesela yemekli limon, limon. Ya limon, efendim, ya limon Limonu kullandım. Limonu <gülüyor> Pas. <gülüyor> <gülüyor> limonu kullandım. Ne yapacaksın artan limonu? Sıktığın limonu. Ne yapacaksın Ve bu bardağı koyacaksın. Başka bir bardakta olmaz yani. Fincana koyacağım Bir seferinde soda içmiştim. <gülüyor> Bak adamla adam dediğim Faruk Bey. Baruk Bey o zaman burada bir aramı verelim ne yapalım ee, şey mi yapalım ne, ne diyelim. Ya yani Bir de bu ama şey e, bir taraftan da ben çay bardaklarının şeyini arttıracak diye çok üzülüyorum biliyorsun Avrupa. fiyatları değil mi? Fiyatlar artabilir. Alabildiğiniz kadar alın çocuklar stoklayabildiğiniz kadar stoklayın. İki tanesi 25 dolar olur mu ya? Yok artık daha neler. Bana da çok abartılı <gülüyor> bir rakam olarak geldi. Herkes söylediğine göre bu konunun da sonuna geldik. Evet bu konunun da sonuna geldik ama reklamlarında başına geldik. İşte başımıza gelen reklamlar. Kalasların uzunluğu 4.5 oldu. Modern Sabahlar Modern Sabahlar 853 oldu saat modern sabahlar devam ediyor radyoların başındakiyle bir kez daha günaydın diyelim maceraya kaldığımız yerden devam edelim yağmur başladı bu arada yağmur başladı bu Siz da en büyük macera stüdyoda sıcacık mikserinizin başında oturmuş kestane patlatırken mikserin üstünde ne kestanesi ya? Mikser üstünde belli işte kabukları evet. var. Abi o bizden değil ya. O Aa, gece, gece yapmış abi. Gece mi yenmiş? Gece yenmiş. Gece çok güzel oluyor burada. Mikser üstünde kestane de hakikaten ha. çok güzel bir oluyor. Bir de sıcacık oluyor ya burayı valla. Ah, bu yeni kendinden ısıtmalı mikserler inanılmaz. Duygu Hanım'a bir teşekkür edelim. Hayır, Teşekkürler. Hayır, Teşekkürler, Duygu Teşekkürler Duygu Hanım. Yarınlarımıza umut oldunuz. Duygu Ateş bize e, Ajda Pekka'nın 21 Nisan 2013 sayılı e, e, ve açınmasını. çareli yazısını göndermiş. Ee, ve birebir yaşamış. 84-85 yıllarında yaşadım diye anlatmış o demin bahsettiğimiz e, Acda Bardağı şeyi var ya. Hatta Doğru yalnız mi? Acda değil Ayda diye okunur o falan denir. E, o tam, tam anlamıyla... Acda Bardağı mıymış? Onun ayrıntılarını göndermiş. O, öyle ayrıntılarını bir şey var, yazmış. var mıymış? Öyle canım işte o mağazanın ismini vererek oraya uğrardım. Başka da uğrayacak yok, yol da başka bir yer yoktu. Ondan sonra daha büyüğü bulunur mu sizde dedim falan dedim. Ondan sonra 5 koli yapabilir miyiz dedim falanlar. 5 koli yapalım devam mı gelir falan demiş. 100 tane çay bardağı almış. Daha doğrusu 100 tane çay bardağı koli olarak gelmiş bir süre sonra. Yani o doğru. Ya Ajda bardağı çıkışıyordu. Yani, biz de ee... çok tevatür diyorduk ama hiç bak. Belki de Ajda Pekkan şimdi süperstar ya onlar başka bir dünyada da yaşıyorlar. Yani mesela ben bir bardağı çok beğendim. Ondan sonra o bardaktan piyasaya çıktı. Benim için ürettiler diye konuşabilir Ayrıca da Pekka. Çünkü onun için o zamanlar bir şeyler yapılıyordu gerçekten. Evet Ama öyle olmuş zaten. Cam sanayini şekillendiren ismimiz olarak... Benim bildiğimde bu Aida diye çıkıyor piyasaya. Evet, evet. Ondan sonra A'dan sonra İ gelmeyeceğini düşünen dinleyicilerimiz, dinleyicilerimiz dediğimiz vatandaşlarımız o İ değildir, J'dir diyerek A'da diye okuyorlar. Belki bir de eksantrik bu... şeyleri A'da Pekkan'a yakıştırıldıkları bir dönem. Belki de bu ayda bardağı dediğimiz bardak Hı -hı. önceden vardı. Bu ha. mağazaya uğradığı zaman bunun daha büyüğü yok mu deyince o sırada işte Aa, oradan var. gönderdiler. Haydi Haydi bardağımız var. O sırada Haydi. dükkanda yoktur. Bir şeydir falan filan ama böyle bir e, mağazaya uğrayıp sonradan beş koli istediği hikayesi doğru. Bugüne kadar mesela ne kadar ciro yaptığını falan da sorgulamış o yazısında Ajda Pekan. 60 bin lira ciro yapmış. Geçen senenin rakamları bu. Dikkat. Güzel. Sırf çaydan. Bardaktan. Sırf o bardaktan. Ondan sonra bugüne kadar da demiş isim anası da ben olmama rağmen tek kuruş kazancım olmamıştır diye de yazı bitiyor. <gülüyor> Belki veriyor, de bu <gülüyor> yüzden isim anası Her 11. satılan bardaktan belli bir miktarını ben Ajda Pekfan Vakfı'na e, vakfediyorum. Efendim. Efendim teşekkür ediyoruz Duygu Hanım'a gönderdiği bilgilerden dolayı. E, bu iyi. sabah biraz geç kaldım kusura bakmayın ama Yo, geç Trafikte değil. Biz erken geldik Ege Trafikte programımızı bir sonraki seviyeye taşıyacak bir hareket buldum Biraz da riskli bir hareket Çünkü ya benden nefret edeceksiniz ve ya Veya seni çok biz seviydim Biz ikimiz devam etmek istiyoruz diyeceksiniz Ya da şey olacak Biz de bu hareketi yapacağız diyeceksiniz Birden şahlanacak program Açıklamak ister misin çünkü baya meraklandırıyor Yani açıklama değil ee... Faruk Tınar'ın hareketi mi? Başka bir hareket. Çünkü ya. Senden, sen gelmeden önce stüdyomuzda farbuk sınav olduğunu iddia eden biri vardı. Evet o tip şeyler bunlar tabi eski tip radyoculuk. Ben yeni bir şeyler bulduğumu düşünüyorum. Yani Buyurun. yeni de değil de radyoda ilk defa yapılacak galiba. Ay heyecan diyeceğiz. Üstü. Ama tiskinirseniz benden. Tiskinirsek da iki hayırla uğurlarız. <gülüyor> Heh öyle olsun. Fiziksel şiddete taşımadan. Ne zaman yaptık hakikaten ayge. Bu hareket içinizdeki o durtuları uyandırabilir. Allah Allah, Allah Allah, evet. Dinleyicilerimiz de meraklandılarsa kusura bakmasınlar hiç yayına yansıyacak bir şey değil o. Dolaylı olarak yansıyacak ha, da. Anladım, anlamadım. Anlamadım belki ki, anlamadım. Yani bu anlamadım. hareket stüdyoda bir enerji doğuracak. Dinleyiciler evet. diyecek her zaman ünlediğimiz şey bu sabah bir farklı, bundan beri, beri hep farklı, hep başka bir şey diyecekler. Nedir? Konuşurken parmağımla konuştuğum kişiyi <gülüyor> işaret etmek. <gülüyor> Harika. Da ya istersen... Ama tabanca şeklinde. Anladım. Ee, onu hemen uygulamaya geçirmeyelim Fahil mi? <gülüyor> uygulamayalım diyor. Oktay sen ne diyorsun? Çift tabanca. İki tane mi yapıyorsun bir de? Yani? Bazen çift Baz bazen tek. <gülüyor> bazı gün çift bazı gün tek. İlk başta bari bir tanesiyle alıştıra alıştıra şey yapsaydın. İkisini birden çıkardı sevgili dinciler. Çıkardığım ellerini yani. İkisini birden. Konunun önemine göre. Ay. şimdi O ben zaman o da... İngiltere'den bir haber ben veriyoruz? Ben de yeni yeni şey yapıyorum tabii. O zaman İngiltere'den bir haber. Hop, e, Oktay İngiltere'de... Şu dedin. anda yaptı bak mesela sevgili dinciler. Yani... Ama havaya girmedin mi sen? Haberi daha güzel vereyim gibi. Biraz girdim de ben konuşmalı bir şey de bekliyordum ona ek olarak. Bazen sessiz de olabiliyor mu o işaret etme? Sessiz işaret. Zaten dinleyicilerimiz fark etmeyecekler ama aa Oktay bir havaya girdi. Demek bunu kesin parmakladılar diyecek. Yani o zaman onun bir adı olması lazım. Yani parmakla... Mesela nasıl kuşlar var programda? <gülüyor> Kuşları havalanıyor falan diye anlatmıştın ya sen. Ne o ya? Kuşları tarz olursa kuşlar havalanıyor yoksa düşüyor falan. Ha gibi. o tarz benimdeki kuşlar gibi. O bu. tarz benim o tarz benim mi? Bu tarz benim. Bu tarz. <gülüyor> tarz. Ben de diyorum bir hata var programımız bende. Orada mesela ha. kuşlar varmış falan filan. Ekinde bu hareketi onun gibi yani. Ona bir isim bulman lazım. Ama bir şey söylemen lazım. Evet. Mehmet Ali. Biraz. Parmaktan sonra parmaktan sonra diye şey. Biraz dedi. Kemal Doğulu'nun tarzsın hareketi gibi bir şey. Yani tarsında onun başparmağı havada ya. <gülüyor> benim işaret parmağım da karşıyı gösteriyor. Sen tarsın anlamında. Sen tarsın, tabancalar. Onu şey yaparız ya. İngiltere dedi nokta. İngiltere'ye şey yapalım ya. İngiltere'ye gideyim yoksa ben çok büyük macerayı vereyim mi? Ori yapacağım diye konuşamıyor Ege. Evet. Farkında mısın? <gülüyor> hem konuşup hem yapmak hiç kolay değil. Bugün ilk gün, alışırsın Ege. Tabii canım. Zamanlı biraz sana olsun. bir hafta süre. <gülüyor> hafta sonuna kadar süre. Bak o ilk defa yaptı ne güzel. Ben yaptım Fahir Çok rahatladığı belki. <gülüyor> Mücadele etmektense bırak sal kendini sen de yap ya. <gülüyor> yani neyin mücadelesini veriyorsun? <gülüyor> İngiliz milletvekili Nigel Mills. Ay Nigel. Nigel. Nigel'ı, Nigel, e, Nigel Bey'i biliyorsunuz. Aa şey oynayan değil mi o ya? Evet, vallahi doğru. <gülüyor> Oyun havaları diyeceğim ama değil. Yani. Mu muhafazakar milletvekili Nigel Mills e, bir oturum boyunca... Ee, ki yakışık... kaç kilo peynir yedi <gülüyor> ne on... iki buçuk saat boyunca e, oyun oynamış tablet bilgisayarından ne oynamış Candy Crush Candy Crush ay ay şey. ziyade yok parlamentoda İngiliz parlamentosun alt tarafında hepsinin şey, var mı fiş Tabii. var abi seneye olmuş 2015 orada. Candy Crush oynayan mı kaldı ya o senin Tamam, güzel bir dönemiydi yani. Bitti, gitti. Bu adamlar da hiç şey takip etmiyorlar. Ondan hep gerisin geriye, geriden geriye, geriden geriye böyle şeylerle geliyorlar. Sonra gazeteciler sormuşlar. Gazeteciler dediğimde de San gazetesinin muhabirleri sormuşlar. Kaç yaptınız? Kaçıncı leverdesiniz? Ne yaptınız Sayın Mis, ne yaptınız falan demişler. Toplantıda da tam dikkatimi veremediğim bir bölüm vardı. Orada birkaç el oynamış olabilirim demiş. Birkaç el mi? Birkaç el atarak ol... Ya bırak birkaç el oynanmaz ki. Kendi kraşın oynanma süresi minimum bir saatten başlar. Evet. Bunu yapmamalıydım ama toplantıya bakarsanız önemli olduğunu düşündüğüm konularda tam olarak dikkatimi verdiğimi ve sorular sorduğumu görebilirsiniz demiş. <gülüyor> yani demiş ki yani. kendi kreş oynamam ayrı, oturuma katılmam takip <gülüyor> <ama> etmem ayrı. <gülüyor> bir şey diyeceğim kendi Kraş oynanırken. Otomatiğe ne? alınıp şey sorulabiliyor mu? Bir sorum olsun moru bir şey sorulabiliyor mu? Öyle bir şey var mı? Valla eski oyunlar gibi değil. Yani bir Tetris Mesela zamanında. Ama Tetris'te öyle bir şeye imkan hayatına olduğu yerden devam ediyor. Vardı yani. Evet. Yeni oyunlar çünkü biraz sinir yapıyor. Bir şeyler yapıyor falan. Ya da yeni neslin otomatiği zayıf. Bayağı... O da olabilir. Angry Birds yeni oynarken... nesil dediğin adam zaten kaç yaşında ya milletvekili dediğin yeni nesili mi kalmış? 19 yaşındaki milletvekilimiz Nigel değil tabii ki. Değil. Yani ben gençlerde zayıf olduğunu düşünüyorum otomatik. Hmm. Çünkü şey var. Ne derler? E, bu otomatik biraz şeyle gelişiyor ya. Neyle? İhtiyaçla mı? Karşındaki adamı mahcup etmemek için daha doğrusu onun karşısında mahcup hmm. durma düşmemek için ben seni dinliyorum havası vermek için böyle hem oyununda şey yapıyorsun hem de evet abi aynen abi falan diyorsun ama karşındakini de elinde telefon var o da oyun oynuyor seni böyle gaza şey... İki otomatik bir şey. ve otomatik etmiyor. E yani iki kişi de birbirini otomatiğe bağlayınca zayıf otomatikler oluyor maalesef. Ben dükkanda da görüyorum herkes telefonunu çıkarıyor hiç konuşulmuyor yani. Eskiden biri bir şey anlatsa öbürü masanın altından bakıp evet abi aynen abi dese yavaş yavaş böyle gelişecek. Olur mu ya ben şeyi gördüm hafta sonu Hakan Burak'ı gördüm. Ablamın erken oğlu olan en büyük oğlu diye geçen. O, o odasında hem oyun oynuyor hem Whatsapp'la yazışmaya devam ediyor... Hem de Skype'ten biriyle konuşuyordu. Hay maşallah. Üstelik ben, hadi biz gidiyoruz Hakan Burak diye. Şöyle hafifçe kapıyı aralayıp kafamı soktum da Oktay'da Oktay iyi görüşürüz dedi bana. Yani bir dördüncü Gerçek olarak. Gerçek dünyaya bir selam çaktı yani. canım çaktı. Ne yapıyorsun Çok sen değil. dedim? Bir şeyler yazıyoruz, bir şeyler konuşuyoruz falan filan dedi. Aynı zamanda oyun ekranında da açıktı. O zaman yani o lafımı biraz, geri alıyorum zıpkın gibi fişek gibi bir yeni nesil geliyor. Sen biraz bu tam yeni nesli değil de bir, son, bir Arada şeyini görsün evet. yani. Doğru doğru. Sonraki... Çok güzel adamın ayağından donunu da alır Bir taraftan oyununu oynarken Öyle bir nesil geliyor Hayırlı uğurlu olsun diyelim Yeni saatimize bir selam çakalım Neşme içinde parmaktan sonra Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo tümürası Modern Sabahlar Devam ediyor sevgili salasaberler Espriler şakalar 9 Aralık 2014 Salı sabahında 9 Aralık demişken 27 Aralık'ta da benim gösterim var tatbikat sahnesinde. Maya bilet almak isterseniz mayabilet.com. Çok teşekkür ediyoruz. Gene hafta sonu mu? Cumartesi mi? Gene Cumartesi. Mi? Gene Cumartesi. 30... Gene benim esnaflık yaşadığım bir gün ne olacak? Bilmiyorum. Sen yani, de inadına ayarlarsın. sanki benim inadıma yapıyor musun gibi? O gün de nişan. Hani istemiyorsun bir şey mi var yani? Olur mu canım? Aa, aa ne demek ya? O gün de benim katılmam gereken çok önemli bir nişan yemeği var Fahir. 27 Aralık'ta. Sana canım, galiba kimi? esnaflık günleri <gülüyor> maalesef. Ya gene mi? <gülüyor> çok çok mi? önemli bir nişan yemeği var yani. Allah Allah ya. Tabii. Allah Allah ya. Daha bir arkadaşım. şey Bir şey dediğini duydum. Neredeyse kendi nişanım kadar önemsediğim bir yemekti. Evet balkonda söyleniyordum. <gülüyor> Öyle kendi kendime konuşurken yakaladı. Yine... ege Bir şey söyleyeceğim. Senin bu gösteriyi izlemek için çekilişe mi katılmak gerekiyor? Abi? Hayır, hayır, hayır. <gülüyor> Tam tersine. Ne yapmamız gerekiyor? MyBlet... ...adresine girip oradan bilet almanız My bilet gerekiyor. MyBilet adresi dediğin mybilet. MyBilet.com mu? Evet. En yani şimdi önceden almaları gerek. Geçen sefer... E, Orayı çubuğu... açınca direkt sen mi çıkıyorsun? Ee, orada bir arama çubuğu var. Aha. O e, çubuğa E, G ve E harflerini yazdığında hemen zaten ben çıkıyorum. Peki bir şey diyeceğim. Telefonla alamıyor muyuz abi? Çünkü bazen mesela internetim olmuyor benim. Oktay, onu bilmiyorum. Onu bilmiyorum dostum. MyBileti mesela telefon etsem... Maybe böyle, böyle telefon numarasını verebilir misin? Maybilete telefonla şey yapabilirim. Ya tatbikat sahnesine <gülüyor> telefon etsem <gülüyor> bir şeyler yaparlarlar belki. Yani tabii ki tatbikat sahnesine tatbikat gidip de alabiliriz değil mi? Tabi Oraya gidip de alabilirler ama ha. son güne bırakmamalarında fayda var. Sen 27 Aralık saat kaçtaydı? 8.30'du. Mesela... Bir yere yaz da sen Bir okuyanın. dakika dur. Şimdi diyeceğim ki ben tatbikat sahnesini arayacağım. İyi böyle günler. böyle de. İyi günler. Ee, ben 27 Kasım'daki gösteri için Aa işte bak onu dersen ne oldu? Bitti git. Ne dedim? 27 Kasım değil. 27 Aralık. Ha, Aralık, Aralık. Tamam, Oktay, canım, yanlış söyledim. 27 Aralık'taki gösterime gözlüğü Cumartesi olduğunu da söyle. Cumartesi saat kaç? buçuk Saat 8.30. 20.30 diyeyim hatta garanti olsun. Tabii, adam ciddi çünkü olduğun sabah olduğun mı akşam okay. mı? Yani 8.30 deyince çünkü o bir insanda ciddiyetsiz de görünürsün. E, Çok karışıklığı oluyor. 20.30'daki gösteriye <gülüyor> e, Türkiye saatiyle 20.30'daki onu, dersen, onu da diyeyim. buraya TS'yi yazayım kısaca. E, oradaki gösteriye bilet almak istiyorum. De. Hı -hı. Bakalım ne diyecek. Bakalım. <gülüyor> ha, aynen sürpriz, sürpriz. Bakalım ne diyecek tamam abi. Hiç sen söyleme beni tanıdığını falan. Bir şey derse efendim öyle bir Ama bir seni tanımadan falan. niye ben seni gösterirme bile tanıyayım ki abi o, o da doğru. Yalan seni tanıyanlar gelmeyecek mi? Abi. Ha illa tanıyacak diye bir kaide yoksa onu bilelim. Tanımak istiyorum diyeyim ben. Ha. Yakından tanımak istiyorum. Tanımak istiyorum Hah. diyeyim. En güzel o Çünkü bir insanı nerede tanırsın? Bir gösterisinde. Bir şahsi şovunda iki yolculukta. İki yolculukta tabi gitti, bir doğuculu... de askerde, askerde o doğru. Evet, işte Askerde tanıyamadık. Askerde de mi insan tabii, tanınıyor? Tabii, askerde Hiç esas. Hiç ben duymadım yani. Esas şey. askerde, bazıları show dünyasında falan tanınır derdi, askerde esas. Yani keşke şey olsaydı, imkan olsaydı da Ege'ye bir askerlikte tanısaydınız. Çavuşum. <gülüyor> Çalışım, çalışım. Evet. E, madem öyle, Ege'ciğim çok güzel bir konuya değindin. Güzel. Madem e, sahne sanatları Ay, denk dedin. denk gelince, madem 9 Aralık dedik, oradan Aralık'tan. Aralık'ta geldi. aynen Yeni devam ederdi. Evet. Sahne sanatında da bir başka değerli isim olan Amerikalı doğa bilimci Paul Rosaly parantez içi 20. Ay o haber mi bu? Aa, i̇şte kendini ilana yutturacak. Burada diye. konuşmuştuk. Ay. ilana yutturacağım. ilana yutturacağım. Evet, İlan yutturacağım diye. evet. evet. Ee, yılan geçirmez, ee, yılan geçirmez diye bir kavram var mı hayat bilmiyorum da Kuma, yılan geçirmez. Kumaş bir kumaş tipidir. Kendisini dev bir yılan'a yutturacağını iddia ediyordu. Ee, bu özel kostüm yaptıracaktı. Da, yılanın içinden canlı yayın yapacak. Evet. Yaptırdı evet. özel kostümünü falan evet. gördüm ben. Tabi. Hatta kıyafet Nasıl, sayesinde Bayağı şey ya. gibi ya Böyle bir böyle dalgıç <gülüyor> kıyafetleri olur ya böyle. Onun daha böyle kabasını ve kabasını. şeyini düşün Sünger avcısı gibi düşün Yani he, dalgıç kıyafetinin içine bir şey giymiş gibi mi? Aynen İçlik gibi Aynen. Ee, Ondan sonra hadi dediler Geçtiğimiz günlerde özel bir televizyon kanalı olan Özel bir e, belgesel kanalı olan Discovery Channel'da Evet çok çok bağırdı Burada, hatta Discovery National Geography'e de bir selam olsun Bu adamın adı neydi Fire? Ee, bu adamın adı Paul Paul. Paul a, Rosalie. Rosalie. E, ondan sonra. E, ve başladılar. E, ve üstüne işte affedersiniz bazıları mesela büyüde domuz yağı kullanılması vardır. Kapıya hmm. sürülür. Evet. Erkeklikten soğutur. Evet. İlanla, İlan yutturmada da domuz kanı sürmüşler üstüne. Tamam. İlan da gelmiş tabii ki haliyle. Çünkü ilanını... yapıyorlar bunu? ne çeker? Domuz kanı. Hayır. Süt. Süt doğru. Esas süt doğru. değil mi? Evet. E, çünkü mesela süt testisi. Ee, dışarıda bırakılırsa Doğru içine ilan süt kaçar, çeker. Doğru. süt çeker, süt çeker, süt çeker, süt varsa mesela sütü evden çıkaramıyorsan bir tane gelinci kalacaksın çünkü gelinciin olduğu yere ilan gelmez. İlan Yılanın gelmez. doğadaki en büyük düşmanıdır. Gelinciktir. O elleri parmaklarla şey yaptım. O elleri inceledim sözlerimi. Ee, ondan sonra İlan da geldi bunun kafasından Çünkü İlan eee yiğit tarzı olarak yani yeme adabında onlar da baştan Kafa baştan. baştan kafadan alınır. İlan aç mıymış? Yani İlan'ı aç mı bırakmışlar? Bakayım açmış. An Anakonda değil mi İlan dediğimiz? Anakonda. Anakondayı aç bırakmış. Aç bırakmışlar. İki gün hiçbir şey yememiş. Yoksa domuz kanı süren sürülen veya işte o kan kokusunu alınca aç olması da yiyor mu İlan? Biraz aslında tokum demiş Bir falcı alırım. Biraz alayım yedimdim. <gülüyor> Ondan sonra başlamış kafasından yutmaya daha bismillah. Onlar bir sarıyorlar önce. <gülüyor> e tabi sıkmış. Onu şey yaptı mı? Tam midesine girersin de da... neyi sarıyorlar? Sar avını bir sarıyor ya av değil av değil yemeğini yani yemeğini neyse yani ne genelde yiyorsa, avlıyor ya. mesela Çünkü döner yiyorsa da döner doğada ekmeği doğada bir... geyikler bir domuz kanına bulunayım şuraya yatayım demediğim lan tabi ya da parasını verip e, alamadığımdan e tabi canım döneri de öyle yiyor sarıyor mesela döneri şöyle bir etrafında kendinden dürüm ekmeği guduğundan yutmaya başlıyor önce... kendini lavaşa döndürüyor evet. önce soğanları öldürüyorum demiş <gülüyor> sıkarak Ondan sonra tam daha başlamış kafasından şey yapmaya başlayınca Paul da başlamış oradan hani viyak viyak. Aman beni çıkarım buradan. Çok sıkıyor bu. Ya beyefendi zaten sıkacağını <gülüyor> biliyorsunuz. Neyini? çıkarım beni. Ben özür dilerim. Paul taklidi yapıyor olacağım ama yani özür dilerim. Ee, nihayetinde çık <gülüyor> çıkartmışlar. Tabii canım yani. Geri zekalılığıyla da. Abi istersen <gülüyor> biraz dayan <gülüyor> yani çünkü kameralar falan. <gülüyor> Valla iki saatlik show programı da böyle şeyle. Nihayetlendi. E bu, bu bir süre önce çekilmedi mi ya bu program? Yok yok Niyetini yok durmadı. Yakaladılar önce ilanı yakaladılar. Tamam. 6 metrelik ilanı yakaladılar. Çünkü adamın boyu da nereden baksan bir 80 bir 85 arası. Hayır yayınlanması pazar gecesi oldu da bunun. Hı -hı. Öncesinde çekildi falan diyebiliyorum. Yok Onu yok. Canlı mı yapmış Canlı canlı. Canlı canlı canlı canlı canlı canlı. ...canlı canlı ilana yutturmak... ...yoksa ben onu banttan seyredersem... ...ne esprisi kalır ya... ...banttan ilana yutturma mı seyredilir yani... ...e o e. zaman fiyas koymuş deney. E, piyasko... deney... ...deney denirse tabii buna yani. yani... ...ben Twitter'da şeyler falan varmış... ...onları gördüm... ...böyle bir adam köpeğin ağzına elini Hı. sokmuş... Parmağını. beni de çekeceksiniz. <gülüyor> yuttu bak beni de yediler yoldu kendimi köpeğime yediriyorum diye. Ne olmuş sonra gerisin geriye çekmişler mi? Gerisin şey, geriye pol'du? çekmişler işte Paul da tam hakikaten böyle hayatının en doğa bilimciydi zekalı bir doğa bilimci olarak şeydeki doğa bilim dünyasındaki yerini aldı. Bu Paul'un arkadaşları falan şey diyorludur ama abi sana zekalı diyorlar ama kendileri bir ağzı bir kere bir kafalarını bir soksunlar abi kafa değil de dirseğini soksa kim bilir nasıl şey olur değil mi abi? diye böyle gaz veriyordu. <gülüyor> evet abi sonuçta yani yılan bu abi. Ben ta e tanıtımını izledim programın. Hı -hı. Cumartesi akşamı. Hı -hı. Pazar günü olduğunu işte saatini bilmem nesine falan filan bakarken Kimseciklere de söz vermedin o saatleri. Ama kimseciklere söz vermeyin diye izledim tanıtımını. Ee, şey diyordu tanıtımında bu program yayınlanırken işte bu programın şeyleri sırasında Esnasında. çekimleri sırasında e, Anaconda'ya da zarar verilmemiştir diye çünkü hayvan örgütleri daha doğrusu hayvan hakları örgütleri e, şey Anaconda'da, bir, Anaconda'da bir Anaconda hayvan Anaconda'ya da zarar gelecek mi gelmeyecek mi diye öyle bir şey yapmış <Gülüyor> ya sen kendi, 6 metrelik Anaconda'ya sen kimsin ki zarar veriyorsun ya sen kendini ne zannediyorsun ya ya işte böyle gerisin geriye çıkarttırırsın kendini. <gülüyor> yani ama tabii bir psikolojik olarak etkilenmiştir ana konuda. Fiziksel belki bir zarar görmedi ama yani sonuçta niye etkilenmiştir? Abi şey diye düşünsen. No ne oluyor ya sen falan diyor. Sen şu, ha, yani yemek yiyeceksin çok açsın. Edilmiş kanını niye sürdünüz? Abi demiş. <gülüyor> Soslu güzel bir şey geliyor sana dürüm geliyor tam sen böyle ısırığı ağzına şey yapıyorsun. Laps diye geldim aldım ben senin elinde. Bir hayal kırıklığı yaşarsın en basitinden. Yaşarsın da sen Anaconda'yı kendin gibi düşünme. Ev gibi düşünme Fahir. Yani Niye canım? Anaconda nasıl? belki de haftada 2-3 kere başına geliyordur Dışarıda o. Dışarıda mı yiyor haftada 2-3 kere? Hayır. Yiyordur. <gülüyor> Yediği şey mesela sonra kaçıyordur. kendisi e, beğenmiyordur ya da iskeli. kaçıyordur. Onu da şey yaparak istifra o, suretiyle çıkarıyordur. Bu polde kaçtı kaçtı gibi düşünmüş olabilir ama Ne kaçması canım. 10 tane adam geliyor çıkartıyor orada çıkartıyor ilanın başına. Anaconda'ya göre canım. Anaconda'nın belinden bağlamışlar bak diye mi yorumluyor ağzından şeyi ayrı senin şeyin ayrı okta yüz haklısın fair. Ben Bayağı. ilginç bir şey fark ettim. Anakonda ve gerizekalı kelimesi hep yan yana geliyor. Bak hiç faire müdahale etmedim. Kendi söyledi adamı gerizekalı. Biz bir anakonda belgeseli seyrettik. Onda da gerizekalılar, gerizekalılar diye seyrettik. Evinde anakonda besleyenlerin işte birinin çocuğunu yedi. Ağzından çıkardı adam çocuğunu. Öbürü sevgilisi böyle anakonda besleyen bir adam var. Arkadaşına öyle hafta sonu baksana diye. O da küvete koyuyor. Sorunun karısı gidiyor bunu severken laps diye. Laps diye kolunu adam böyle giriyor şeye karısının kolu hayvanın ağzında. Biz bir şey diye sert gerizekalı. Gerizek. Kadını ayrı gerizekalı diyoruz. Herife ayrı gerizekalı diyoruz. Hep gerizekalılık. zekalı. insan şurada bir demek bir şey yeyiyor hayvan. Kedin varken bir tatile gideceğinde kedini bırakacak yer bulamıyorsun. Heh. Adamlar vallahi anakonda besliyorlar. Anakondayı Oktaycığım bu hafta sonu anakonda sizde kalabilir mi? Biz çünkü. Yenge şey. çeye sizin küvet var. Bizim uygun. küvet uygun onu şey Bizim yaparız. küvet uygun değil mesela. Küçük küvet bizimki. Yani küçük bir anaconda ise evet. Hayır, katlanır. O... Şey oluyor fire. O sığış sığar bir yere. Kıvır kıvırın koyuyorsun. Çıkıyor çocuğun falan yiyor. Sığar da. Yemiyor. Sen de çocuk yiyen anaconda diye bütün çocuk düşmanı haline getirme anacondayı Tabii ki çocuğun en iyi dostudur. Bir anaconda ile büyüsün. Yalnız işte hayvanı iyi tanımak lazım. Şimdi yani anakonda dediğim belki hakikaten tok olduğu zaman da az önce konuştuğumuz gibi tok olduğu zaman da yiyen bir hayvansa istediğin kadar karnını doyur yine yiyecektir öyle Aslan gibi değil. Ya Mesela aslanı doyurduktan sonra öyle çok şey yapmaz aslan. Ben aslan, zannetmiyorum aslanın, aslanın, aslanın öyle güzel. bir huyu olduğunu. Evet etme huyu var aslında. Ben arasına. tokum gel bakalım gel. Gel sen gel. <gülüyor> tokum ben tokum. Hayır bunlar eder. Yani bunlar edebilir de. Yemez yani. Mesela ya bir, yemez bir pati işte, atar. Bir şey yapar. E onun da patisi öyle ne yapsın hayvan yani. Ben bir atar, bir şaka yapar. Seni yani şey yapar. Bak çocuk gibidir hayvanlarda. Böyle çocuk mesela tokken. Her tok hayvan yani. değildir faal Her işte. hayvan bela, çocuk. <gülüyor> <gülüyor> böyle şey yapıyorsun valla, Lütfen beni tahrik ediyorsun. Her evet. hayvan çocuk gibidir. Tokken çocuğun önüne yiyecek koy, oynar onunla. Oyuncak haline getirir. Tok hayvanın önüne de sen yine şey koyarsan o da seni bir oyuncak haline getirir yemekle oynanmaz. Bunu öğretmek lazım hayvanlara. doğada toklukta çok az rastlanan bir şey olduğundan ben bunu yiyeyim. ne olacağımız belli değil der aslında. Evde beslediğin anakondayı vahşi hayvan diye şey diye düşünme. Vahşi doğa diye düşünme Evcil ya da aslanı enakonda. mesela. Evet. Ben gene aynı kelimeye döneceğim de evde anakonda besleyen adam da gerizekalı. <gülüyor> yani sen de al kedi al bak ne hayvan severlere şey yapıyorsun yalnız. Ya yani bir hayvanı yiyebilecekse evde besleme mesela kedi. Sadece ben sahibi öldükten şey. sonra kullanıyormuş yaşlı ya, kedi. Evet. Onu ben de duydum. Bir de anaconda'yı mesela evde besliyorsun. Ondan sonra bir gün tamam ben artık beslemiyorum ben bunu bir takım sorunlar yaşıyoruz karşılıklı olarak dedi. Ne yapacaksın anaconda'yı? Ot diye e bırakacaksın. Nasıl kedi sahipleri kedilerini ot diye bırakıyorsa? Ben onu yıllardır görmüyorum ya. Yüz yıllardır hatta. Hatta. Ben anaconda'yı çok duyarlı. Çok ot duyarlı. duyarlı. <Gülüyor> Twitter çıktıktan sonra bu yavruya ev arıyoruz. <Gülüyor> Koy anaconda'yı bakalım hesabını kapattırırlar ya. Twitter bu, şikayet. Bu edelim. yavruya dedi anaconda yavrusu. Hakikaten nereye koyarsın ya? Anakonda'yı mı? Hı. Karşılıklı bir ayrılma anlaşmasına vardınız Anakonda'yla. Anakonda'da ben gitmek istiyorum abi falan diye konuşan bir Anakonda. Onu nereye salacaksın mı? Nereye gidecek? Opti'ye bırakın ben. Yani Opti uyumun yani bit. Şey var nehir var Git şey Eylir var. Git Eymir Gölü'nü yok canım Eymir Gölü'ne bırak. Git orası da. O da güzel doğru mu aldın? Ondan sonra belediye uğraşsın. Aydın. <gülüyor> Büyükşehir Belediyesi. Aydın Bey. Galiba. Evet, Aydın Bey. Ee, Aydın Bey şöyle sormuş. Yetişkin bir enekonda'nın boyu. <gülüyor> üç, üç buçuk metre olabilir. Binden, çoluğun, çocuğun rızkını ne yapabilir? Yiyebilir. Vallahi bravo. Rızkın üstünde çocuğu da yiyebilir. En kötüsü o yani. Çok yani rızık, rızık kelimesiyle güzel. anacondayı aynı kefede <gülüyor> aynı kefede dediğim. Rızık fotoğrafım. o. Yeme onu o rızık. Çok güzel. Oktay zaten söylenecek. Et Çıkayım ismerti. mı? Çünkü uzattım biraz. Ege'ciğim biz çıkalım. Ee, sen tamam. reklama geldin. Biz de çıkalım çünkü. <gülüyor> Rıziko diye yarışma yapacağım ben. İki tane yiyecek olacak yarışmacıların önünde. Hangisini <gülüyor> yiyecek? Mesela bir tane ziyek Hop! Yanlış! Rıziko! Tekini ye. Öbürü de nefis olsun. <gülüyor> mesela elenecek iki kişiyle devam edecek yarışmacı. Çok güzel bir yarışmaymış sevgili müdürümüz. <gülüyor> <gülüyor> biz biraz ayrıntılarını konuşalım yarışmanın. Siz de o sırada Fleetwood Mac, Lillian, Seven Wonders. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo burası Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. İlerleyen dakikalarda Fahir'in istek şarkısı radyonuzda olacak. Onu ilk gün önce duyuralım. <gülüyor> Çok iyi ya. Vallahi teşekkür ediyorum Ege. Yani radyoda tanıdık bir insanın olması bayağı insanın içine yarıyor ya. Başka türlü keyfi çıkmaz zaten bu yayıncılı. Buyurun efendim. <gülüyor> Şöyle bir bakıyoruz. Efendime söyleyeyim. Skandallarıyla gündemden düşmeyen Kanadalı şarkıcı... Justin Bieber. Justin, Justin Bieber, Leonard Cohen, Selin Dion, ha bildin mi? Bildin, bildin, <gülüyor> tamam. devam etmene gerek yok. Benim kadar bağırmadığın için ben anlamadım. Parantez içi 20, saçlarını platin sarısına boyattı ve iğrenç oldu. Brian Adams. <gülüyor> Pardon, <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler Oktay. <gülüyor> Bildiğiniz tüm Kanadalı şarkıcıları sayınız. Sarıya mı boyatmış? Ayy, platin sarısı bir de, normal sarı da değil. Yazık. Acaba andropoza mı girdi ya? 20 yaşında Valla bizim bütün ömürde yaşayacağımızı bir senede yaşadı o Valla o zaten e, girine, ergenliğe girmeden direkt menopozdan Ergenliğe şey, menop... girdi canım Yok yok 15-20 direkt... dakikalık bir ergenliği oldu <gülüyor> 15-20 ergenlik e, işte de bunda da böyle bir orta yaş bunalımına girmiş Anaya babaya itiraz İtiraz saçları platin sarısına boyanması ve nihayetlendi zaten... Çünkü yaşlanınca çocuk gibi oluyor insanlar aynen. Anca çocukluğunu biraz yaşayacaklar Aynen aynen Platin sarısı da hakikaten iğrenç oluyormuş Biraz yani büyümüş erkek... yalnız, yalnız Justin Bieber Ben Bayağı Justin gelişti. Bieber hiç dinlemedim ya, Biliyoruz her şeyini falan da Yani güzel şarkıları Gerçi evet şöyle bir düşünüyorum Bu kadar şeyse popülerse o EGB, kadar da Elinizin altında koca bir radyo var Güzel yok yok şarkıları herhangi herhangi ne demek yani Var var Yani çünkü bu kadar Büyük Yıldız boş şarkıyla kolay olunmuyor yani iyi prodüktörler, iyi bestecilere verilmiştir paralar. Bir iki güzel şarkı çıkmıştır. Kesin vardır gelişme. abi kesin vardır yani. Justin Bieber yazdı ya adam. Justin, Justin Timber, Timberlake. Timberlake değil değil mi? Yok yok Bieber. Bieber. Muhtar gibi konuşayım. Timberlake mi? Yok mu? Vallahi, Vallahi Justin Bieber var. yok ya. Vardır ya. Bieber'ın nasıl abi. yazıldığını bilmedi mi şimdi Bieber yazmadın. Justin yazdın sadece. Seni Bieber o kadar Bornavo tamam. Anadolu sesine gönderdik Ege. Hazırlıkta öğretmediler mi? Valla Bieber nasıl yazılır? Giydi Hazırlık ya sizin ha. İngilizce miydi? Hazırlık bizim ee, Osmanlıcaydı. Osmanlıcaydı. Osmanlıca Osmanlıca Osmanlıcayı öğrenmezsen hiçbir dil öğrenemezsin diye bir şey vardı. Justin Bieber yok radyomuzda buyurun. Hadi buyur Hayda. buradan ya. Radyo yani büyük ayıbı diyorum nasıl ben de diyeyim ya? yani. Şu anda mahcup olduk Justin Bieber. O zaman ben bugün dükkanda çalayım. Hakikaten çal. Tabii, herkesin çağır. de neşesi yerine gelsin. Her o zaman buradan bakalım ya. 5 arşivimize bakalım. Kuyufler olsun. Öyle servisinde zaten böyle daha çok kadın geliyor ya. Allah. Justin'i. Allah. Bir Justin Bieber, bir Justin Timberlake, bir Justin Bieber, bir Justin Timberlake. <gülüyor> <gülüyor> güzel olur yani sever. Bir Kadınlar Justin sever. Özel bir şarkı şeyiniz var mı? Özel bir şarkı isteğimiz mi? En Hı. güzel şarkısı. Veya sıradaki şarkısı. Çünkü çok fazla şey var. Kendisinin çok fazla şarkısı var. Seç Oktay bir tanesini seç ve oradan devam et. Hmm. Yani mesela şimdi Justin Timberlake gibi zamanında sırf genç kızlar için piyasaya üstünden e, şey var diye bir grup. Neydi o? New Kids On The New Block kids on the block. Mesela onların Hanging Tough şarkısı bugün çalsa yine bir havaya girersin. Aa, New Kids it. On The Block ayrıydı ya. Ayrı hakikaten. Ne Man Direction'lı şey yapar ne Justin yani, Bieber'ı. Yer mı? yani hepsi Take yer. Taklet'in ne şarkıları var? Bir dakika, bir dakika. De Hakikaten yer. onu dedin. Step by step şurada alttan alttan çalsa. O vardır. Yani o step by step o baby bak onların hepsinin bir de ayrı ayrı soloları var orada ya. Hepsi ayrı. Justin Bieber'ın sar... yani. bayağı olmuş far. Justin Bieber sarışını olalım. Yo yeni olmuş ya. Değil Hafta mi? sonu olmuş ya hakikaten. Yani başka sarılar da olmuştur ama. Platin sarısı ilk kez. Ooh baby gonna get to you girl. kalsın Kalsın ne ge? Kalsın kalsın patlat biraz ya. Sen de o sırada Justin, evet Justin'e bakıyorum. Ne güzel şarkı işte. Parçada var zannettim Oktay sen söyledin Aynısını yapıyorum abi. Ben Doni'ye aşığım çocuklar. Buradan da herkes bilsin. <gülüyor> Doni benimdir, kaptım. Bak. Ben şey gelince konuşuruz ya. Nakalata gelince. Nakalata. Hani step one, step two, ha, step doğru, three. Oraya kadar Or, who, ee, şimdi devam edelim. Erkekler neden ağlıyor? Birkaç iyi var diye bizde de. Evet. evet. Onlardan bir tanesi benim bir arkadaşımla böyle bir yazık ya. Abi, biz de bayağı meşhuruz falan filan demiş. Sonra da sohbetçiydi Bazen gidiyoruz abi yerlere almıyorlar. Çok koyu tabi çünkü şu orada hayranlarımız görüyor falan diye böyle bir acıklı hikaye. Hayranlarımız demiş. görüyor, biz hayranlarımız <gülüyor> giriyor, biz giremiyoruz. <gülüyor> Onlar dört kişi miydi Üç kişiydi benim bildiğim. Kişiydi ya da dört de evet. olabilir. Sanki onlar 4'ü çıtır, kızlar, çıtır 3 kızlar 3 kişiydi diye hatırlıyorum. Çıtır kızlar ben. 3 kişiyse e, diğerleri de 3 kişiydi ya. 3-3. Tamam. Onlar aynı anda çıktılar çünkü. Bir 3 3 diye bir şarkıları var mıydı onun? Çıtır vardı, kızlar vardı. bir tık sonra çıktı Fahir galiba. Aynı dönem patladılar diye hatırlıyorum ben de. Hmm. Neyse devam edelim. E, yine hayvan dünyası. E, İspanya, Barcelona'da bir hayvanat bahçesinde dün yine değişik anlar yaşandı. Custo isimli 45 yaşındaki polis çitlerden atlayarak nereye geçti? Çitin öte tarafına. Evet çitin Aa, öte Oktay tarafına. Oktay var ya çok zikisin ha. <gülüyor> Hak adam yani ben senin tahmin etmeye çalışıyorum hani böyle bir şeyler. Abi. Adam sadece matematik ve mantık kullanıyor. Yani. abi. Evet. Hayat çitin matematiktir zaten. X ekseninden y eksenine geçmiş gibi. Valla hakikaten ya. Sen ben de matematikten pratik, anlamıyor musun? Ne x yok. ekseninden y eksenine geçmek ne çitin öbür tarafına geçmek? Yani çitin bir tarafı... İşte onu <gülüyor> da anlamadım. Tam ortada duruyor adam işte. Şimdi y eksenindeyim. Hop, Niye canım? Çitin, çitin x öbür x tarafına, x tarafına x geçince, geçince belki bir de yan yan gidiyor. Yan yan gidiyorsa diyorsun yani. Değil mi? Çünkü eriye çektiğine göre değişir yani. Bu arada ilerlerken çocuklar ama kaçırmayalım step one step two'yu. Hazır, başlıyoruz. Geliyorsun son. Bu çocuk batırdı grubu. Pardon, özür dilerim. Ya, bu şarkı güzel tarafını dinleteyim mi size bak. Yani burada kema geliyor. <gülüyor> hu hu da tatlı kema var. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben bunu cep telefonun mevzucusu yapacağım. Buyurun efendim. Ee, ee, tamam geçti çitin öbür tarafına. Çitin öbür yanına geçti. Ve nereye çitin öbür yanında ne var? Yepyeni bir hayat var değil mi? Doğru. Ama iyilerin olduğu bir hayat var. As... Tehlikelerin de evet, olduğu Evet aslanların hayat. bulunduğu bölgeye geçerek. Hayır insanların tarafına değil aslanların tarafına değil. Çünkü çitle ayrılmış. Bir Tek taraf çitle. aslanların tarafı bir taraf insanların tarafı. Ee, ondan sonra sonra da aslanları tahrik etmeye başlamış. Ben pardon özür dilerim. Ee, <gülüyor> aslanları beni. nasıl tahrik edebilirsin? İyiyim yani. beni diye işte. Benim gözüm hep genelde bir cinsel öğeler geliyor böyle aslanların mısın? karşısına Bur, Buram'dan <gülüyor> ye Buram'dan yer misin? E, yani sana cinsel öğe gelen aslana iştahını açıyor olabilir. Hakikaten Fahir. Her türlü. Her türlü yani. <gülüyor> Çünkü sonuçta aslan ne yani hayvan? Et. Et yiyen hayvan. Yani e Eti sen çıplaktan gösterirsen ne olur? İştaha açılır. Açıklığını hissedebilir. Aslan. Aslanları tahrik edince tahrik ne, olamaz. Neyse yayınır mısın? Sivrisin. Yani. Düşürmeyelim <gülüyor> evet. Ben mutfakta size bir şey soracağım. <gülüyor> <gülüyor> tahrik olan aslan. Öyle, öyle bir hayvan var mı? <gülüyor> Biz hayvanların saldırmasından bahsettiğimizde bizi yiyor falan diye düşünüyoruz. Yani. Var var canım. Ha var var. YouTube'un da bir sürü var. Hadi canım. Tabi. Adam kovalayan bir tane eşek var. Oo. Yani. İyi, tamam. Vallahi şey oldu. Siz mutfakta konu için şey oldu. Keçiler var. İçim kalktı. Evet, tamam, değil mi? Evet. Ee, neyse tahrik olan aslanlar tarafından hücum ediliyor. Tahrik değil, iştah açılan falan defair. <gülüyor> tahrik olan. <gülüyor> şey de Sürekli ediyor diyor. Tahrik olunca aslında tahrik edersen aslan ne olmuş olur? Her olmuş olur. Keçi bile şey yapıyorsun <gülüyor> bir yerden sonra gözünü karartıyorsun. Aslan hiç aslana hiç tahrik etmeye gelmez yani. Meraklısı hayvan. Ondan sonra tahrik olan aslanlar tarafından hücuma uğrayan e, Justo eee saldırı Justo ne ya. Ne? Justo ne? E adamın soyadı Custo bile mu? kalmamış yani Cuslu. Soyadını yemişler. Bir de niye geçiyor çitin ödüken? <gülüyor> <gülüyor> bir de çitin ödüken falan niye geçiyor? Manyak. Bu da manyak. Arkadaşlarla Ya Espri böyle espri mi olur ya? Çok Kesin özür bunlar arkadaş grubuyla gidiyorlar. Neyse insanlar. kendisi de ağır yaralı olduğu için kendisine acil şifalar diliyoruz. Yine hayvanlar, vahşi Neyle hayvanlar uzaklaştırdılar? ve gerizekalılık bir araya, bir, bir araya geliyor. Neyle uzaklaştırmış olabilirler? Aslanları. Aslanı. Söyle bu arkadaşı çok zeki. Bunu hemen Barcelona'ya gönderin. Hayvanat bahçesinde müdür olarak işe başla. Suyla mı? Suyla. Ne yapacaksın? Ha, su sıkarak. Aslanlara su Ne zaman ama? Esmasında. <gülüyor> Esnasında. Esnasında. Su, Yerken su, mi yoksa saldırırken şey mi? Ya saldırması mı kalmış zaten? Tahrik olan aslanlar hücum ediyor. Aa, bir tane de değil. Bir değil. Nereden Biriden bulmuşlar fazla. suyu öyle bir durumda ki nasıl? Pet su. Pet. Su getirin, su getirin <gülüyor> diye böyle bir parikol. E, hayvanat bir bahçesine parik gidince herkesin şeyinde var ya çantasında bilmem nesinde o yarım şişe, yarım litrelik pet şişeler. Nasıl var? Hayır, hayvanat bahçesine gidince Aa, su muhakkak alınır. suyla mı gidilir hayvanat su bahçesine? Su alınır, bir de meyve alınır hayvanlara vermek lazım. O senin dedin, kütüphane. Kütüphaneye giderken herkesin çantasında su olur. Aynı tabii ki yani. Bir kütüphaneye giderken bir de hayvanat bahçesine giderken yanınıza suyu almayı aman kimseciklere <gülüyor> vermeyin. Onu atmışlar üstlerine başlarına. Hayvan Arke da şey oluyor ya. Herhalde yine güzelliğin şalallerler derken, derken bir modern sabahların daha sonuna geldik sevgili evet. sana Saç severler rife, yapma ya bayağı bayağı sonuna ya. geldik ötesine bile geçtik evet. y eksenine geçtik benim deyimimden sen, sen matematik yiyeceğiz. sen matematik falan da aldın Ege temel matematik de falan filan var mı şey seni falan ekonometriyi eee İki derste ekonometre. ikisinde de üçer defa aldım. Hiç x, y gibi bir şeyler geçiyor. Yok. Yok. E, nasıl memnun musun? İkişer defa. Şimdiki aklım olsaydı üçer, dörder defa İmkan aldım. İmkan tonu biraz daha alırdın, alırdın değil mi? Çünkü herkes. Çünkü kafama girmedi. Ne kadar güzel. İyi hadi programı Ne yapalım bitirdim. bugün? Veda edeceğiz. 11'e kadar mı yapalım bugün programı? Ya bugün de hali. bir çılgınlık yapalım. 11'e kadar yapalım diyeceğim ama prensip meselesi. Evet, bir de işimiz gücümüz var hepimiz. yani hepimizin <gülüyor> sevgili dinleyiciler kusura bakmayın işimiz gücümüz var diyerek öyle bir ayrılma olur mu ya? Aa, bugün maç varmış. Bugün, bugün maç, maç varmış? varmış. Oo, Hangi harika. maç var? Oo, i̇ki gözün aydın. Neymiş maç? Galatasaray Arsenal maçı. Oo. Arsenal. Arsenal, Arsenal, Arsenal. Arsenal'in kalecisi kim? Kaleci kim? Kim? Kim? Kim? Kim? Faruk Tabii ki. Martinez. Bak, Martinez. Martin. Ya Meşhur mu? Nasıl meşhur Martinez diye geçiyor. Arsenal galiba kötü bir sonuç aldı hafta sonu. <gülüyor> galiba. <gülüyor> mı? Ha evet şey neydi teknik direktörünün adı bir saniye. Hmm. Vallahi böyle şey Arsenal Wenger'i yuhladılar, küfür ettiler falan filan, değil mi? Öyle bir şeyler oldu. Bilmiyorum. Nasıl bir Türkiye'de şey tabiri var ya, Beşiktaş kanseri diye bir şey. O ne demek ya? bu Beşiktaşlıların bize sevinmek haram diye bir şey böyle. 2-0'lık bir önde giden maçta 2 -2. bütün Beşiktaşlılar şey oluyor. Eyvah başımıza neler gelecek falan diye. O da işte vücutta, ruhta yaralar yaratıyor. Galiba bir arsenal kanseri de var. O da yani. Göreceğiz, akşama göreceğiz taraftar, Eke. Taraftarı olmak için en acıklı takım diye geçiyor. Senin o zaman ilk yazın bununla ilgili olsun. spor gazetesinde. Spor gazetesindeki ilk yazın taraftarlık. Belki bu yazın güzel olursa ikinci yazın da olabilir. Yani olur mu? Ne dersin? Bir ilk bugün bir ki... otur bir yazı yaz ya. Arsenal ile ilgili mı? bir yazı yaz. Spor Arsenal Gazet bildiğiniz Arsenal diye başlayacağım. <gülüyor> Öyle başla. dediğin gibi başla başladığın kadar yaz. Tarihten örnekler. Bu roman tipi bir şey mi olsun yoksa böyle bir yo, yo, mı yazı mı? Yok yok yazı düz. Düz yazı köşe... Köşesi, köşesi. Köşe gazetenin köşesine yerleştir. 1 A4 kimler? gibi Aha. kadar. Mı? Ama şeyde e, ilk yazında muhakkak Buşkaş'tan bahset. Buşkaş'tan bahsedelim Prekazi, nerede o eski prekaziler falan? Buşkaşı peyle yazacaksın. Şeyde yazıyorum. Buşkaş. Nusetal maçını da yazarım. Yaz yaz. Hepsini, Nöş bildiğin tamam. ne varsa hepsini dök. İlk haftadan başla. Başlık zaten... ne olacak? Arsenal mi? Arsenal. <gülüyor> Hayır yani Nusetal <gülüyor> falan dediğin için soruyorum. Örnekler, ha, o tarihten şöyle. örnekler. AR tire Senal artre tre sen Yani tre, yazanın şeyde ar şeyi de kalmadı futbolda Oldu evet ee... O zaman ee, güzel Sen bunu bir yaz yarın değerlendirelim isterseniz ben bu yazıyı nerede bu okuyabilirim? Yayında okuyayım ben okuyayım. Onu okurum. sen yaz yarın Son biz müziği. yayında okuyalım koyarız. Olur mu? Tamam. Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. O yani. zaman tahmini... Artık şimdi ardınızda tartışırsınız kim okuyacak bu yöntemini. Tahmini ilk 11'leri vererek isterseniz bitirelim programı e, tabii ilk ki. 11, kalede Muslera, geri dörtlü... demişken e, şey de söyleyeyim 27 Aralık'ta tatbikat sayısı rakamdan oradan <gülüyor> <altında>. <gülüyor> Allah belanı vermesin. Ya. O zaman ilk 11'leri söylemiyorum hiç. Madem o da sürpriz olsun var. spor severlere Olsun mu o da Bak, sürpriz olsun mu Gerçekten sürpriz isimler olacağı benzer O zaman yarın sabah buluşuyor sevgili dinleyiciler Fulya bize bağırmadan stüdyodan ayrılıyoruz Hoşçakalın Bu gün mükemmel bir gün olacak Pasta, mozzarella, salsa E pasione Alora, Gerçek İtalyan pizzası Pepper Jam Gurme pizzada yenir Pepper Jam Gurme Pizza Tavros Alışveriş Merkezinde Buon Bu appetito a tutti, tutti.